Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ama bu haftalarda e, deprem özel yayınlarıyla karşınızdayız. E, ben stüdyodayım İsmail. Masada Burak bizimle beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Feryal de bizimle beraber. Ona da çok teşekkür ediyoruz. E, zoom bağlantımızda da Haluk ve Fethiye varlar. Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Merhaba. Merhaba. Ee, hoş geldiniz demek bana düşüyor e, stüdyodan ulaştığım için. E, geçtiğimiz e, haftalarda başladığımız bir sohbete e, bugüne devam etmek istiyoruz Haluk. Biraz e, senin iktisatçı e, kimliğini de e, gündeme getirerek tabii ki Kızılay üzerinden konuşmaya başlamıştık yani son hafta ve sen de medyaskoptaki sohbetinde de yazılarında da bundan bahsediyorsun. Burada da tekrar gündeme getirmek istedik. Bu hafta bir yazı daha vardı T24'te eski Kızılay Başkanı Talat Yılmaz çok önemli bir başlıkla sunulan bir söyleşi gerçekleştirmiş orada bir takım açıklamalar yapmış. Kızıl Haç neden yardıma gelmedi sorusunu e, cevaplamıştı. Hakikaten de ben bu yazıya kadar fark etmemiştim. E, gerek Kızıl Haç, gerekse e, Türkiye dışındaki Kızılaylardan herhangi bir e, gelen olduğunu duymadık. Sizler duydunuz mu arkadaşlar fark ettiniz mi? Yok fark etmedik. Bir de bugün çıkan Oksijen'de de e, yine eski başkanlardan Tekin küçük ile bir röportaj var. O da e, değiniyor bu meseleye. Bu bir parça şeyden kaynak yani Asıl tabii bunun nedeni şu. Daha önce vurgulamıştık. Ben defalarca vurguladım zaten. Kızılay'ın başında bir Türk Kızılayı ibaresi vardır. Hı hı hı. Çünkü bu Türk Kızılayı şunu gösteriyor. Uluslararası Kızılay ve Kızılay Federasyonu'nun üyesi olarak yani Türk Kızılayı, Suriye Kızılayı, işte Müslüman ülkelerde o ülkenin ismi yazılarak Kızılay şey yapılır. Bir de Kızılaçlar var. Onların da önde yine ülkeler vardır. Ve bu federasyonla her biri bir üye olarak dahil olurlar. Dolayısıyla o federasyon da niye kurulmuştur? İki amacı var. Bir, bu Kızılay ve Kızılaç örgütlerinin temel çalışma prensiplerini alırlar belirlemek ve imza altına almak çünkü oraya imzadınız anda o prensiplere uygun olarak çalışacağınızı da beyan etmiş oluyorsunuz uluslararası bir anlaşmanın tarafı olarak. Hı -hı. Ee, i̇kincisi de bir Türk koordinasyon yani belli bir ülkede bir şey işte bir felaketle karşılaşıldığında ve uluslararası müdahale gerektiğinde e, Kızılaç ve Kızılay örgütleri e, bu çerçeve içerisinde ve o belirlenen ilkeler çerçevesinde yine müdahalede bulunurlar Şimdi, ee, hayır, çok e, özür dilerim o... bir şey de ekleyeyim hemen buraya mutlaka söyleyeceksin ama Talat Yılmaz'dan da anlatılarak söyleyeyim bildiğimiz halde Kızılay'da Kızılaç'ta e, devletlerden bağımsız gönüllü evet. yardımıyla e, sürdüren çalışmalarını sürdüren hesap verebilir ayrım yapmadan gönüllülük yardımıyla çalışan kurumlar devlet bağlantıları yok ee, Yok, bu dernek insanlar... evet. evet, dernek statüsündeler dernek. ve hatta çok... programın içinde de açarsın, e, medyaskopta da bahsettiğin gibi. Bağış yapıldığı zaman, yani kamu yararına dernek, bağış yapıldığı zaman vergilerden de muha... muaf olabilen deyip buraya sonra girelim. sonuna Pek, pek, pek çok muafiyeti var tabii. Evet, ee, yani bunlar bu... bağımsız kuruluşlar yani. Evet. Bağımsız kuruluşlar, ee, Kızılay bunu ben ilk kez o Gazete Pencere yazısında... Kızılay'ın basın bürosundan gelen şey vardı, bir cevap vardı. O cevaba ben cevap yazarken bu konuya girmiştim. Orada cevabı gönderen basın bürosundaki kimse artık devletimize yardımcı olmak amacıyla faaliyetler bulunduruyor evet bunu bir de. Tırnak içinde söylüyor. Sanki tüzükten alıntıymış gibi. E, bunu biraz şey açar mısın? Baktım, bir şey Sen Hı? bir yazı yazmıştın. E, kızlay basın bürosundan sana cevap evet. gelmişti. Değil mi? Evet. E, evet. Ve yani orada... Yazdı, bence yazısında kızlayı aslında kızlayla ilgili bir yazı değildi o. Bu Kızılay üstünden... Hadi geçmiyor muydu? kızlay üstünden New York'a gönderilen e, bağış üzerinden ben vakıf meselesini bu topraklardaki vakıf hikayelerini falan Deşi. Fakat işte o Kızılay'ın da oradaki işlevini görünce özel şahısların vakıflara para gönderirken ya da işte yurt dışında bir vakfa para gönderirken herhalde bir takım zorlukları vardı onun. Kızılay'ın o kamu yararına çalışan çok özel statülü, uluslararası anlaşmaya dayanan bir statüye, statüye sahip olduğu için normal kamu yararına çalışan derneklerden de fazla şeyi vardır, muafiyetleri vardır. Ondan faydalandırtarak 100 küsür bin dolar e, Kızılay'a bağış kabul ediyor. Yani yedi buçuk milyon dolar mı? Yedi küsür milyon dolar gönderiyorlar yurt dışındaki o Türken Vakfı'na. E, Kızılay üstünden gönderiyor. Kızılay da burada bir aracılık işlevi koy, görüyor. Gön, parayı teslim ediyor. 125 bin dolarını da herhalde komisyon olarak alıyor. Şimdi bunun neresinden baksanız yani o yazıda falan da işlemedin mi? Şu anda aklıma geliyor. Yani bu bir kere para göndermede aracılık yapmak Türkiye'de finansal kurumlara özgü bir şeydir. Yani bunun banka ve işte finansal kurumlar dışında bir çaresi yoktur. Şimdilerde bu coin ile falan gönderiyorlar ama e, onlar da şey kayıt dışı. Şimdi Kızılay dolayısıyla kayıt dışı bir işlem yapmış orada. Bu başlı başına bir suç. Ee, bu konuda evet. sana cevap verdiler. Ee, o basın evet, bilgisinin... Bir cevap verdiler, çok üzüldü. Ben orada şey demiştim. Bir network içerisinde bir hub olmuş. Bir ağ içerisinde merkez olmuş diye bir laf etmiştim. Bir cümlelik. Kızılay'a bulaşmıştım yani. Onlar da çok alınmışlar. Ondan sonra bir yazı yazdılar. İşte üç paragraflık bir yazı yazdılar. Eksip, ben de... Tekzip niteliğinde hmm. e, şeye, e, gazete, gazete pencereye Ondan sonra ve tabii beni de üyeliğe çağırıyorlardı falan en yani son tabii tabii. Ondan sonra ben de o üç paragraf yazıdan işte herhalde iki buçuk üç daha dört sayfası cevap çıkartmak zorunda kaldım çünkü baştan aşağı cahillik ve kızlayın niteliğinin hiç bilmeyen bir haber bir kişi tarafından yazılmıştı. herhalde. en son beni e, gönüllü olmaya çağırıldı. Ben de hay hay tabii. Hayır ben orada şey demiş şey? <gülüyor> hesap kitaptan anlarım. E, sizin mali işlerinizi denetlemek, kontrol etmek gibi bir iş varsa, bir işler varsa ona talibim dedim gönüllü olarak. <gülüyor> Ama şey çok güzel e, devlete yardımcı olmak diye bir tanım yapmış basın bürosu senecaptan. Evet. evet. Yaptı. Ve onu tüzükte olduğunu sanıyorlardı. Ben de onun tüzükte olmadığını kendilerine belirttim ona da bir cevap gelmedi neyse bu bu çok şey değil önemli değil şimdiki durumlar daha berbat yani şimdi bu tabi federasyona üye olma şöyle bir nitelik kazandırıyor bir iktisat terimleriyle konuşacak olursak her, yani fazla teknik meselelere girmeyeceğim ee, şimdi bir kızlayın e, bulunduğu yaptığı gerçekleştirdiği faaliyetler o uluslararası anlaşma çerçevesinde tanımlanacak olursa bir kamusal alandır. Kamusal alanda çalışıyor ve uluslararası kamusal bir alandan bahsediyoruz. Yani bir kamu malı tanımı yapacak olursak burada önce iktisattaki tanımını söyleyeyim kamu malının kullanıldıkça tükenmeyen tüketim tarafından bakacak olursak yani bir örnek vermek gerekirse işte diyelim ki bir sokak aydınlatması Orada ben yürüdüm, bitirdim sokağa, o aydınlatma hizmetinden faydalanmış oldum. Ondan sonra e, şey e, sen mesela girdin bu sokağa, sen de aynı aydınlatma hizmetinden yararlanabiliyorsun. Çünkü özel malın aksine kamu malı bireysel mülkiyete tabi olmadığı için kullanıldığında da tükenmez. Yani başkalarının da kullanımına halen açık kalmış olur. O yüzden bu şeyi, bu özelliğini altını çizmek gerekiyor. Tabii bu böyle bir hizmetin bir de maliyeti var değil mi? Oraya işte lamba koyacaksın, o değiştirmek gerekecek kablo şu bu falan filan. Yani hizmetin bir maliyeti olacaktır. Hizmetin maliyetini ise fiyat olmadığı için kamu malında Mal, hizmetinde ve mal ve hizmetinde e, kamunun finansal kaynaklarından karşı yani bütçeden karşılarız. Bir tahsisat e, sonucunda bütçeden karşılanır Dolayısıyla kamu malı böyle piyasanın dışında e, bir mal ve hizmetin e, nasıl gerçekleştirilebileceğini tarif eden bir şeydir. Bir, bir alandır. Bu piyasanın dışında bir işleştir. Şimdi bir de bunun uluslararası e, kamu hizmeti olduğunu söylemek gerekiyor. E, çünkü uluslararası bir anlaşmaya imza atarak ve sınır aşırı e, hizmet vermeyi de tahayyüt ederek ve sınır aşırı hizmet almayı da ihtiyaç duyulduğunda e, düzenleyici düzenleyen bir e, anlaşmanın e, tarafı kız, Türk Kızılayı. E, o zaman e, bunun uluslararası kamusal mal olduğunu e, söylememiz gerekiyor. Şimdi bu Tekin Küçük Ali de bahsetmiş, buradaki mal ve hizmet, yani çadırların ve hizmetin ulaştırılmasının da belli ilkeleri var. Bu ilkelerin birincisi de diyor ki muhataplık ilişkisidir. Yani bir Kızılaç örgütü Türkiye'de bir felaket oldu, oraya yardım ulaştıracak. E, bu yardıma ulaştırmadan önce karşısındaki muhatabıyla yani Türk Kızılayı ile temasa geçer diyor. Dolayısıyla Türk Kızılayı ile temasa geçtikten sonra bu e, yardımın ulaştırılması e, söz konusu olabilir. Ama diyor Kızılay'ın bu holdingleşmesi e, muhataplık ilişkisini zayıflattı veya belki de ortak kaldırdı diye de iddia edebiliyor. Çünkü e, Tekin Küçük Ali Kızılay'ın bu kabuğu hizmeti niteliğini kaybetmesinden ötürü çünkü bu çadır satışı e, kabuğu hizmeti olarak verilmesi gereken e, bir e, fonksiyonu piyasaya terk etmiş oluyor. Gıda ürünleri satışı yine piyasaya terk etmiş oluyor. Peki bizden yüzden, yani Türk Kızılay'ından başka bu tür işletme yapan bir Kızılhaç bir Kızılay yok mu acaba? Yok anlaşılan çünkü Bilmiyorlar Tekin demek Bey, ki. Şöyle, Tekin Bey'in söylediği bu niteliğini kaybetmiş olmasının nedeniyle Kızılay'ın şeyden, Uluslararası Federasyondan çıkartılması söz konusu olabilir diyor. Bu çok hmm. ciddi bir şey. Ona kadar çıkartılmamış olması bile. E, yani. Evet ama bu kadar ayrılka çıkmamıştı. Yani belki onlar takip etmediler, bilmiyorlardı. Olabilir ben seni yani. birkaç senedir yazdım. Işte. 2019'da ben, ilk kez işte. Açık radyoda. Bana artık. Evet. Bu konuyu gündeme getirdik konuyla birlikte. Ee, Konuğun da ismini söyleyeyim mi? Federasyon şeyi, Açık Radyo'yu dinlemiyor. Ondan Murat Cano, avukat Murat Cano ile yapılmış röportaj. Önümüzdeki evet. günlerde Açık Radyo sitesine koymak üzere hazırlıyoruz şu anda. Ee, gerek konuşmaya gerekse yazılı olarak. 2019'da evet. gündeme getirilmişti burada. Peki, anda bir anda şey... Açık Radyo sitesinden altın saatlerden ulaşılabiliyor. Ben evet evet dinledim. de hani yazılı hale gelmek üzere çalışıyoruz şu evet. anda. Pizzat ben de çalışıyorum yani ee, bir evet. şey soracağım peki hiçbir kuruluş böyle bir e, işletme hiçbir kızılaç ya da kızılay böyle bir işletmeye girmemiş bunun e, sen daha önceki e, söyleşilerinde iki boyutundan bahsettin bir e, hukuki ve insan hakları boyutundan bir de işte evet. kamu e, e, şirketi olmasından bahsettin. Peki neden giremez, neden girmemesi gerekiyor bu e şirketlerin? Bu yani bir, girsinler o. ve daha ucuza mal etmezler mi yapacakları harcamayı açıkçası? Yok, e, öyle değil. Yani şimdi şöyle, aslında geçen hafta bir parça ele almıştık. 2-3 e, grup şirket var Kızılay'da. Bir tane maden suyu falan var, bayağı ticari bir şirket değil mi? Ama bu ta 2. Abdülhamit döneminde ilk maden suyu, vakfiye olarak kurulmuş. Yani <gülüyor> kar ediyor ama bu karın sadece ve sadece yönelebileceği tek bir yer var. Dernek. Dernekle de oradan elde ettiği parayı yine kamu hizmetini daha iyi vermek üzere kullanıyor. Şimdi bu şirketleşmeyle birlikte böyle bir şey görmüyoruz. Mesela portföy şirketi baktığın zaman ...finansal tabloları da... ...onu da bayağı geriden takip ediyor. Yani olması gerek... ...çoktan açıklanmış olması gereken... ...2022 yılının 3. ve 4. çeyrek... ...finansal tabloları yok. Yani bu olamaz böyle bir şey. Nasıl e, SPK Çok... falan denetlemiyor mu? Eee bilmiyorum. Onu da SPK'ya sormak lazım. Normalde... E, ...çoktan yayınlanmış olması gerekirdi. Mart ayında da yıllık... E, ...finansal tabloların yayınlanıyor olması gerekirdi. <gülüyor> Şimdi orada... Son tablolara baktığınız zaman 2021 yılının galiba e, şeyisi var e, ikinci çeyreği ya da 2022 neyse 2022'den son ikinci çeyreği var <gülüyor> pardon orada e, gördüğümüz kadarıyla şirket zararda yani derne derneğe derneye yük dernekten e, bağış mı alıyor acaba şirket e, say selmaye koyuyor dernek oraya 8 milyon lira. <gülüyor> şu anda sermaye, ödenmiş sermayesi 8 milyon lira. Birikmiş zararı Haziran 2022 itibariyle 5 küsur milyon liraydı. Yani sermayenin aşağı yukarı %60'ından fazlası uçmuş zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu, bu parayı aldı, çadır yaptı ve satarak mı bunu kapatmayı planlıyor evet. o zaman? Kızılay başka bir işe Yok, girmiş oluyor. Yok, portföy şirketinin ha e, portföyden bahsediyorsun. Var. Aa portföy. Evet, Gayrimenkul yani Yatırım şirketinden bahsediyorsun değil Yok, mi? O gayrimenkul ve menkul... Hepsi e, anladım. Gayrimenkul 3 tane de e, girişim sermayesi şirketi var. Ha, Bu 3 girişim sermayesi şirketinden bir tanesi de biyoteknoloji girişim evet, sermayesi. Ben sadece çadır konteyner için ki yapılmayan Abi, çadır, çadırların ki şöyle Çadır şirketinin web sayfasına girecek olursanız birbirinden değerli ürünler görüyorsunuz. Mesela hayvancılık çadırı. Yani hayvanları içine koyabileceğiniz Çadır var, pratik bir şey herhalde. Hı hı. Ama bu kızlayın çalışma, yani kızlayın tüzündeki amaç ve ilkelerle ne kadar uyumlu onu bilmiyorum. Çünkü satışı yapılıyor, kime yapıyor? Hayvancılık işiyle uğraşan insanlara satış yapıyor ve mal satışı. Bir de tabii bugün şeye de baktım radyo öncesi bu insan kaynakları var bir de bunların insan kaynaklarında boş pozisyon ilanları var bir tanesi mesela Rusya ve Kazakistan pazarlama elemanı mı? Direktörü mü? Ne arıyorlar? Allah'ım. Yani ne pazarlıyorlar? Ama bir onu? saniye. Şimdi, bu, ee, Ahbapla e gündeme gelen şeydi. bu ekleyerek lütfen onu devam et Haluk. Ahbapla gündeme gelen çadır e satışı yani çadır üretilmiş hadi. Bir de e, 30 bin ailelik mi diyor e, Adaş'ın Haluk Levent e, Barbunya konserve almışlar. Böyle evet. bir üretimi yok bildiğim İlke kadarıyla. Da Onu da herhalde alsat yapıyorlar. Allah'ım. Yani normalde çünkü Kızılay'ın e, iki fonksiyonu var. İHŞ'yi sağlamak yani temiz su götürmek bu Tekin Bey e, çeşitli önceki der, der, şey, deprem e, müdahalelerini anlatarak örnek veriyor. İlk olarak hiç kimseden e, bir emir ve onay beklemeksizin ordu ve e, şey sahaya çıkardı. Ordu ilk ağızda güvenliği sağlar, kurtarma faaliyetlerine girişir. Kızlay da e, su sağlar e, ikinci, üçüncü günde işte tuvalet, temiz su ve barınma işini üstlenir diyor. Bunun görevi buydu diyor kızlayın Ama şimdi bu kamu hizmeti. Bunu da herhalde para almak için yapmıyorsunuz değil mi? yani Mal ve hizmet satışı falan. gerekli mi yok? Pazarlamacı çalıştırmaya da gerek yok bununca. Yani. Ee, e, ama işte bu, bu şirketleri, 13 tane şirketi kurarak e, odağınızı kamu hizmetinden tamamen e, kaldırıyorsunuz ve böyle. Dolayısıyla kamu yararına çalışan şirket vasfıyla Sahip olduğunuz muafiyetler şirketlere geçiyor mu bilmiyorum. Mesela. Dernek bak. Şirketlere Anladım. geçiyorsa o zaman ciddi bir rekabet, ticaret kanun açısından çok ciddi bir problem var. Rekabeti ihlal. Yani ne tam şirket ne tam evet. dernek. Dernek. Banka değil ama para aktarıyor. Şirket değil ama mal üretiyor. Pazarlama yapıyor. Şirket değil. Vergiden, bağışlar vergiden ama dernek, evet Dernek değil ama şey yani daha doğrusu kamu yararına çalışan dernek değil ama kamu yararına çalışan dernek statüsünde. E bu bunu bir de diyor ki Sayın ıı, Kınık şeyi başkanı Kızılay başkanı ben diyor seçimle geldim buraya diyor. Evet dernek çünkü dernek seçimle gelmiş ama seçimle gelmiş bir kurulun bizim bildiğimiz derneklerde değil mi? Ben de bir sürü dernekte yöneticilik yapıyorum falan filan. Her defasında bir mali genel kurul olur. Bu mali genel kurulda denetim şirket, şey, denetim e, kurulu komitesi ya da kurulda denetçi kurulda daha doğrusu bir e, mali e, durum raporu sunar. Buna göre idari ve mali açıdan ibra gerekir. Şimdi bu arkadaşlar 2021 yılının Aralık ayında Thornton diye bir e, denetim özel denetim şirketine ...kendilerini denetletmişler. Soruşlar? Bakalım ne olmuş? Sınırlı onay vermiş denetim şirketi. Ne demek o? Çünkü böyle bir, bir sayfaya yakın... ...ama o bir sayfa içerisinde birkaç milyar liralık... ...ihlal var. Yani işlemler açık değil... ...şirketlerle kuruldu şey... ...mesela bir yapı şirketi de varmış bu Kızılay'ın... ...inşaat da de girmişler tabii doğal olarak... Ee, Sen... O inşaat şirketiyle olan ilişki e, ve belgeler yetersiz diyor. Ondan bu, sonra ama bu inşaatı depremden sonra hemen dağıtmak için de yapıyor olabilirler. Tabi muhakkak öyledir. Niye? Ee, e, şimdi buna şimdi bakın şöyle bir durum var yani ortada. Bu asıl büyük yasal sorumluluk. Yani eğer o denetim şirketi rapor ortadayken e, 2021 yılına ait faaliyetlerin ibrası söz konusu olduysa sadece yönetim kurulu başkanı, sadece yönetim kurulu üyeleri imza yetkililer değil denetim kurulu üyeleri ve o ibrayı veren genel kurul üyeleri kimlerse onlar da sorumludur. Evet ee, son birkaç dakikaya girerken bir şeyin daha altını çizmiştin onu da burada söylemek istiyoruz. İnsan hakları temelli bir kuruluş evet. olduklarını, Kızılhaçların, Kızıl Kızılayların evet. e, sorumluluklarını, hukuki sorumluluklarını, insan hakları e, sözleşmelerinden abi, aldığını abi. belirtmiştin. Son birkaç evet. dakika onunla da ilgili bir şey söyleyelim. E, tekrar söyleyelim Medyaskop sitesindeki ağır ekonomi programının son yarım saatinde özellikle çok detaylı anlatmıştım bunları. Oraya da atıf yapalım. Şimdi e, birkaç dakikayı sana bırakayım. Evet. Yani şöyle bu tabii uluslararası, ulu, yani ulus aşırı bir e, faaliyetin parçası olarak kendisini tanımladığı için e, ne oluyor ki Kızılay bu tür e, bu kamu hizmet <gülüyor> hizmetini üretirken din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet ve e, ulus şeysi vermez, a, a, farkı gözetmez, değil mi? Mesela Suriye'de yıkıldı, e, aslında bizim Kızılayın Suriye'ye de gitmesi gerekirdi. Evet. O, o şey itibariyle. Şimdi bir de e, insani yardım e, ürettiği için yani buradaki kamu hizmeti zor durumda bulunan kırılgan durumda, insanların en kırılgan oldukları anlarda bir felaketten zarar görmüş belki yaralanmış belki yakınlarını kaybetmiş insanlara e, yardım ulaştırmak e, bir insan hakkıdır. Değil mi? Çünkü oradaki evet. İnsanlar sadece devletlerin, devlet yani milli sınırlar içerisinde devletlerin yükümlülükleri var. Barınma hakkı, işte yurttaşını güvenli bir ortamda tutma yükümlülüğü var. Bu yurttaş açısından bir hak olarak görülür bunlar. Ama bu bir uluslararası federasyon olarak bu tür yardımları şey yaptığı için, gözettiği için de bir insan hakkı temelinde temeli olan bir kamu hizmeti, gerçekleştiriyor tanım olarak tüzükte evet. bu yazıyor evet. Tüzük bunu, bu faaliyeti böyle tanımlıyor dolayısıyla bu tüzüğün amir hükümlerini iyi bir şekilde yerine getirmek üzere seçilmiş yönetim kurulu da eğer buna aykırı bir davranış ve tutum içerisine girerse ki piyasalaştırmak yani burada e, insani yardımın en önemli özelliği e, çadır götürmek barınma işini çözmek bunun için stok bulundurmak, bunun hmm. için bir kas gücü oluşturmak ise ve bunu yapmıyorsa o zaman o işi ve bunu de bilerek, bilerek bundan vazgeçtiyse çünkü şirket kurmak bir irade beyanı. Diyor ki ben artık bunu kamu hizmeti olarak görmüyorum. Bu kamu hizmetini insan hakları temelinde oluşmuş bu kamu hizmetini özelleştirdim. Bundan sonra benden çadır alacaksan kardeşim para vereceksin diyor. Değil e. mi? Bir tane video da var. Hatta çarpıcı evet, çok evet. çarptı. Şey, e, parmağındaki yüzüğü sat o zaman diyor bu AFAD görevlisi. Yani Türkiye'deki e, bir afet yönetim sistemi bütünüyle bunu ihlal eder durumda. E şimdi bu e, insanlığa karşı suç statüsündedir. Baro da zaten bu çerçevede bir suç duyurusunda bulundu. İnsanlığa karşı suçun Zamanlaşımı olmaz. İnsanlığa karşı üstelik de örgütlü bir suçsa bunun cezası ağır olur. Bunu da yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyesi, genel kurulu üyesi, her kimse bilmiyorum nasıl oluşuyor bu genel kurulu üyeleri. Çünkü evet. Tekin Küçük Ali orada da büyük bir e, operasyon gerçekleştirilmiş olduğundan bahsediyor. Yani il örgütlerinin, il, il şubelerin hepsini e, lağvetmişler önce. Sonra ee, yeniden kurmuşlar. Kendi adamlarıyla yeniden kurmuşlar. Ve bir takım tarikatlar şunlar bunlar falan da işin içine girmiş. Onların seçtiği bir adam olarak şey yapıyor. Ee, ben seçildim diyor kızlay Başkanı. Evet. Peki. Ee, süremizin sonuna geldik. Ee, Geleceğin ayak izlerini sürmeye çalışırken bugün de e, kaldık ama bu daha önceki programlarda da iş modellerini konuşmuştuk Başka bir yere doğru gidiyor Bizim bu memleketteki gece, geleceğimiz anlaşılan Kızılay'dan bahsettik Haluk e, profesör doktor, Haluk Levent olarak tanıştırayım Bu arada çok karışıklık olmasın İktisatçı kimliğiyle sevgili program arkadaşım ...konumuzdu, bizimleydi. Fethiye Erbeli yine... ...mikrofondaydı, ben İsmail. Masada bırakmıştı bizimle beraberdi. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicimize de... ...çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki... ...haftalarda tekrar görüşmeye... devam edelim. Bu arada çok teşekkürler Haluk... ...sana da. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.